Her şey babaannemin aniden kapıda belirmesiyle başladı. Ayağında pateni, üstünde balerin eteği ve pembe saçlarıyla bir babaanne ancak bu kadar kapıda belirebilirdi. Neredeyse bir barınağı dolduracak kadar evcil hayvanın yanı sıra legolar, yapraklar, taşlar, hayali bir arkadaş ve daha bir sürü tuhaf şeyle dolu 15 valiziyle bize yerleşmeye karar verdi. İnsanın babaannesinin yaramaz bir çocuğa dönüşmesi çok acayipti. Bazen oturup bağra çağıra ağladı, bazen de olur olmadık kahkahalar attı. Kıyafetleri de, arkadaşları da, fikirleri de, oyuncakları da birbirinden garipti. Babaannem yüzünden ne uyuyabildik, ne oturabildik, ne de eğlenebildik. Tek istediğimiz eski tonton şefkatli babaannemizdi. Gerçek babaannemi o kadar özlemiştik ki ve tam da artık ümidimizi kestiğimiz anda işler değişti. Ne mi oldu? Babaannem geri döndü.